Bismillah ve Elhamdülillah ve Vessalatu ve Ba'd Thani Thani fil ef'ali İkincisi Fiillerde demiş Nedir bu fiillerde olan Bir isimlerdeki İrab ve Bina demiştik İki, Üçüncü kitaba başlamıştık Fil Esma isimlerdeki irap ve Bina diye başlamıştık Şimdi onun ikincisini görüyoruz Fiillerdeki irap ve Bina Evet, el mureb'u ve mebniyu'ün ef'ali fiillerden mureb ve mebni olanlar. El fiilul mazi ve fiilul emri mebni yani. Mazi fiil ve emir fiil mebnidir. Bu ikisi mebnidirler. El fiilul mudari'u Muğrebun, muzarî fiil muğreptir. Yani sonu değişkendir. Muğreb ne demekti? Bir amel sebebiyle sonu değişen idi. Evet. Muğreb onu kastediyoruz. İlla, ancak bir istisna var. İzzet tesalet bihi nunun nisveti feyekûnu mebniyen. Bu istisna ise şudur. Yani muzarî fiillerin muğreb olmasının istisnası ise şudur. İttesaret bihi. Kendisine nunun nisveti. Nisve nunu. Dişilik, müenneslik nunu. İttisad edip bitiştiği zaman, dahil olduğu zaman mebni olur. Muğreb değil, mebni olur. Nunun nisve dediğimiz cem müennes sigaları vardı ya. Mesela yezhebne. Tezhebne'deki. fail olan nun vardı ya. Değişmeyen. Heh, i̇şte o nisbe nunuyla kastedilen odur. Demek ki müzari fiillerin yevhebne, gibi kalıpları mebnidir. Diğer onun dışındakilerin hepsi müzari fiillerin diğer geri kalanı muğrabdir. Evet. Bunun altında bir dipnot var. Orayı okuyalım. Ve kezalike yubnel mudari'u iza başerethu nunu tevkidi nahvu le ne. Aynı şekilde müzari fiil Kendisine tekit nunu dokunduğu zaman, birleştiği zaman da mebni olur. Mebni yapılır. Onun örneği ise le eşrabenne. Buradaki le tekit için gider. Tekit nunu ile beraber genelde kullanılır. Sondaki şeddelunun ise tekit nunudur. Fiilin aslı eşrabbu idi. Eşrabbu. içiyorum Manası. Ama takip nunu her zaman içiyorum. Kesin kati mana kuvvetleniyor. Başlangıca L gelince muhakkak geçiyorum. Muhakkak yiyorum, gidiyorum, gidiyorum, geliyorum. Mana kuvvet kazanır. İleride göreceğiz inşallah bunları. Burada ona bir diknot e, açmış olduk. Demek ki takip nunu da dahil edildiği zaman muzari fiilin sonuna o muzari fiil de murette mebniliğe dönüşür, mebni olur. Evet nispe onunda anladık değil mi nispe on da Ce ister muhat olsun ister gayib olsun çekimini yapalım mesela ne bu hebani hebu ne tez hebu de, hebani de, yezhebne de e, Ya hep ne değil ya muzarat fi, hebefil nun failili işte evet. nispe onudur aynı şekilde tez hebine Tezhebne nahvu efhemu hadet derse. Bu dersi anlıyorum cümlesinde efhemu fiili merfudur. Uridu en efheme hadet derse. Bu dersi anlamayı istiyorum cümlesinde de efheme fiili en ile mensuptur. Çünkü en nasb edatıdır lem efhem hadet derse bu dersi anlamadım cümlesinde de efhem meczumdur cezm olunmuştur niye çünkü lem cezmedattır hemen burada dikkatinizi çekmiştir onu dile getirelim fiillerdeki irapla isimlerdeki irab arasında bir fark var İsimlerde merfu mensup meczur idi fiillerde merfu mensup meczum meczum meczur olmaz çünkü fiilin başında ceredatı Evet Veya izafet olmaz. Devam ediyorum. <laughs> Alametül iğrabil asliyetü vel fer'iyyetü Asli ve fer'i irap alametleri. Nerede? Fiillerde. <gülüyor> <gülüyor> Alametül iğrabi fil mudarii selasın Muzari'de irap alametleri 3 tanedir. Vehiye <gülüyor> ve onlar şunlardır. Eddammetu <gülüyor> ve hiye alametü ref'i damme ref alametidir efhemu da gördüğümüz gibi el fethatu ve hi alametun nasbi fetha nasb alamettir en efheme gördüğümüz gibi es sukunu ve huve alametul cezmi sukun ise cezm alametidir lem efhem de gördüğümüz gibi cezime sukun diyoruz Meczun da cezm olunmuş, sukunlanmış demiş. Ve huna ke alamatun uchrâ Ve orada diğer feri alametler de vardır. Ve hiye fil enwailatyetim nel fiyle. Bunlar neydi? Asli yirap alametleriydi. Damme, fethâ ve sukun. Bir de feriiler var. Şimdi feriylere geçiyoruz. Evet ve onlar fiillerden gelen çeşitlerdedir. Neymiş bunlar? Birincisi el evvelu el efalül kamsetu. Birincisi efalül al, ef kamsetu dediğimiz beş fiil. Neydi bunlar? Hatırlıyor muyuz? Beş fiil. Beş isim değil. Beş fiil. Sonunda ref alameti nun bulunan fiiller. Bu yezhebani yezhebune tezhebani tezhebune tezhebine Evet, bu beş fiilden bahsediyor. Efa'l-Hamsa dediğimiz bunlardır. Bu beş fiilde neymiş? Alametur ref'i fiha subutun nuni Onlarda ref alameti onlar derken Efa'l-Hamsa'yı diyor Beş fiillerde ref alameti nunun subutu sabitliği bulunmasıdır. Nun bulunur. Ve alametun nasbi vel cezmi nasb ve cezm alameti ise hazfun nuni Nun'un hasfıdır, gizlenmesidir. Bunun örneği Nahu Eturidune En tezhebû ne Fiile fail merfu Bundan dolayı Nun ne yaptı? Bulundu. Demek ki bu beş fiilin, beş fiilden yöresi olan Turidune'nin refahı neymiş? Nun'un subutuyla ile, ile, imiş. Ancak en nasb edici bir redat olarak geldi. Nasb ve cezm alameti neydi? Aslında, Nun'un neydi? hazfıydı, gizlenmesiydi. En tezhebu <gülüyor> Gitmenizi, gitmeyi istiyor musunuz? Sorusunda en tezhebu neydi? Tezhebu kaldı. Niye? Çünkü en nasb etti. Alametün nasbi hazfun nuni bu şekilde ifade edilir. Bir de cezm haline bakalım. Meczum haline tez tezhebi ile medreseti ya Meryem. Ey Meryem, okula gitmedin mi? Fiilin lemsiz hali, yani merfual neydi? Tezhebine. Tezhebi neydi? Lem ile meczum oldu, tezhebi. Ende de, lemde de, yani nasb edatıyla da, cezm edatıyla da, sondaki nunu hasf ettik. Bu şekilde nasb alamette, cezm alamette, hazfun nun. Nun'un hazfı gizlenmesi oldu. Ama de nun sabit. Niye? Çünkü o merfu. ve alameti nun'un subutu bulunmasıydı. Fer'i alametlerle yaraplanan ikinci kısım el fiulun su Nâgıs fiil. Nâgıs fiiller neydi? Son harfi. lamel fiili. İlletli fiillerdi. İlletli fiiller. Mesela de yed'u. Binaib mesela bina etti. Devam edelim bunun üzerinde alametül cezmi fihi hazfu ahirihi. Evet onda yani nakis fiilde cezme alameti ahirinin sonunun hazfedilmesi gizlenmesidir. Nahvu meşa yemşi fiilinden lem yemşi yemşi idi. Yani şından sonra bir tane de metharifi ya vardı. Yemşi idi. Merfu hali. Ancak cezm edatı başına geldiği zaman lem yemşi oldu. Metharifini, ahire olan met hasf hasfetti. Lem yed o. De a yed u'dan yed u metharifi vardı. Merfu halinde. Meczum halinde ise lemden dolayı ahire hasf oldu. Yed u'daki metharifi val hasf edildi. Aynı şekilde nesiye yensa yensa'dan Yen metarfi ya'dan lem yense kaldı. Metarfi ya' hasfedildi. Hı. Niye çünkü lem ile meczum. Demek ki nakıs fiillerin meczum halleri neymiş? Sonlarının, sonlarındaki e, illet harfinin hasfedilmesi. El irabut takdiri yu. Takdiri iraba gelince ne yapar takdiri irapta? Mukadder olur. Takdir edilir. Yani orada var olduğu kabul edilir. O harekenin var olduğu kabul edilir. Neymiş o? Tukadderu, takdir olunur. Nerede? Üç yerde. Bir, alametur ref'i fil fiilin nâgız. Nâgız fiilde ref alameti takdir olunur. Mukadder yapılır yani. Bakalım. Nahu, yemşi yed'u yemsa Merfudur bu fiiller değil mi? Merfudur. Yani başına ne nasip edeci bir edat geçmiştir ne cezmedici bir edat geçmiştir. Dolayısıyla merfudur. Ama ref alameti diğerlerinde olduğu gibi damme değil. Ya mukadder. Yemşiği fiil için deriz ki bu fiil merfudur. Ref alameti mukadder dammedir. Mukadder takdir edilmiş dammedir. Takdir edilir. O da bir damme olduğu takdir edilir var oldu kabul. Var oldu kabul edilir çünkü gözükmez evet. Evet, takdir olunanların ikincisi alametün nasbi fil fiilin naqısın meftuhil ayne. Çok ince bir ayrıntı. Aynı el fiili meftuh yani fethalı naqıs fiilde de nasb alameti takdir edilir. Aynı el fiili fethalı meftuh Bakalım hangisiymiş o? Nahu, len en sa. Len en sa. Nesiye, yensa, en sa. En sa yerinde yensa da diyebiliriz burada. Niye? Çünkü aynel fiil olan sin'in harekesini fetha. Aynel fiili, meftuh, fethalı <gülüyor> nakıs fiilde evet, nasb alameti takdiridir, takdir edilir. Orada var olduğu kabul edilir. Neyin var olduğu? Fethanın var olduğu kabul edilir yen sa veya en sa yerine mesela yemşiyi koysak meşa yemşiyi aynı elifin harkesine kesra len başına geçerse len yemşiye olur zahir fetha olur len yemşiye mesela de ayet u'yu alalım yed u aynı elifin harkesine devam et öyle bir yed u ortadaki harfin harkesi kesra ise veya damme ise hali zahir fethaylı olacak. Dea yed len yed ve ama aynı fiili yani ortadaki harf fethalı olursa meftuh olursa yani bu durumda sonunu fethalamayız. Len yenseye olmaz. Len yensa olur. nasb alamette mukadder hal olur. Takdiri yırapla yıraplanan üçüncü kısım ise alametül cezmi fil fi'lil muda'fi muda'f fiilde cezm alamette takdir edilir. Mukadder yapılır. nahvu hacca yehuccu ehuccu fiilinde lem ile cezm ettiğimiz zaman bu fiili lem ehucca fe alametu cezmihi Sukunun mukadderun. Cezm alameti ise mukadder sukundur. Mudafilen açılımını söyleyelim. Haccenin açılımı HCC'dir. Yahcucu aslen. Muzariyesi Yahcucu. Lem'i başına geçirirsek Lem Yahcuc olur. Bu durumda da Lem Yehuc diye cezm edemiyoruz. Çünkü orada çift harf. harf. Birini ne yaptık? Cezm'den dolayı sukun yaptık. Öbürü öbür hareketi duruyor. İşte bundan dolayı sonu tet halanır ama onun cez alameti sonun tet yapılması değildir. Mukadder sukundur. Evet, Üzerinde çalışacağız inşallah. Hemen anlaşılmasını beklemiyorum. Temarinu alıştırmalar bu gördüğümüz kısmın alıştırmalarını hemen icrasyona yapalım. Ayyinil muarebe minel mebniyi fi mai Gelen şeylerde muarebe mebniden ayırt dedi. Yani mûretleri işaretle ki geri kalanlar da mebni oldu anlaşılsın. Bu şekilde bir alıştırma. Dehale, mebni. mazi fiil olduğu için mebni. Eclis, emir fiil, fiil olduğu için mebni. Yezhebu tefhemne, mûret de aslında müzari fiil ama nisve nûnu geldi sonra. Nisve nûnu olan sigadan olduğu için mebnidir ilahi diğerlerini yaparsınız yahrucune, teşrabine ve yektubne fiillerine İkincisi, ikinci soru ma alamatul irabil asliyetu fil mudari muzari de asli irab alametleri nedir? üçüncü soru ma alamatul irabil fer'iyetu fil ef'alil hamseti ef'alül hamset dediğimiz beş fiilde fer'i irab alametleri nedir? Ma alametül cezmil fer'iyyetu fil fiilin nâgısı. Nâgıs fiilde fer'i cezim alameti nedir? Ma alametül ref'i fil fiilin nâgısı. Nâgıs fiilde ref alameti nedir? Es-sadis altıncısı. Ma alametül nasbi fil fiilin nâgısı meftuhil ayni. Aynel fiili meftu, fethalı nakıs fiilde nasıl alameti nedir? <gülüyor> Ma alametül cezm'i fil fiilin mudaffi, mudaff fiilde cezm alameti nedir? Teşekkür inşallah.